106 ya da 107 inşallah ezberlemeye çalışın kardeşlerim. El Ali, El A'la, El Mutal. Allah azze ve celal'in güzel isimlerinden. Allah azze ve celal buyuruyor ki: "Ve huvel aliyul azim." Allah alidir, yücedir, azimdir. Bakara suresi 255. ayet-i kerime. Allah azze ve celle buyuruyor ki ve enellahu huvel aliyul kebir. Haç suresi 62. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah alidir, kebid, kebirdir, yücedir, büyüktür. Ne diyor ki Allah azze ve celle Ala suresi 1. ayet-i kerimesinde subbihisme rabbikal a'la. Yüce olan Rabbini tesbih et. Diyor ki Allah azze ve celle Ra'd suresi 9. ayeti kerimesinde Alimul gayb ve mutaal gözükeni ve gözükmeyeni, gaybı ve gözükeni bilendir. Allah kebirdir, yücedir, mutaal yüce olandır. Allah azze ve celle. Kardeşlerim, Ulu, Ali, A'la, Mutaal hepsi de birbiriyle alakalı isimlerdir. Allah azze ve celalın ve bunlar hepsinin Allah Azze ve Celle'nin her yönden yüksek olduğunu, yükseklikle alakalı yüksekte olduğunun göstergesidir, delildir. Allah Azze ve Celle zatıyla yücedir. Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiş, arşa yükselmiştir. Bütün kainattan e, yüksektedir, onlardan ayrıdır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi... Taha suresi 5. ayet-i kerimesinde Ar-Rahmanu alel arş Rahman arşa istiva etmiş yani yükselmiştir Allah Azze ve Celle. Ve 6 ayette Allah Azze ve Celle arşının üzerine yükseldiğini beyan etmiştir. Thumme istiva alel arş Yani Araf suresi 54. ayet-i kerimesinde Sonra Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle celaline, kemaline ve azametine yakışır bir şekilde arşının üzerine yükselmiştir. Ehli sünnet vel cemaatin itikadı da budur ve bu dersimiz boyunca yani El-Ali, El-Ala ve El-Muteal isimleri boyunca bu isimleri şerh ederken de hep Allah Azze ve Celle'nin yüksekte olması, yükselmesi, arşının üzerinde olması. ...le alakalı delilleri zikredeceğiz ee, inşaAllah. Inşa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bin yerden fazla Allah Azze ve Celle'nin yüksekte olduğuna dair delil zikretmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadisinde bunu beyan etmiştir. Birincisi kardeşlerim 8-9 tane madde var bununla alakalı. Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğunu, zatıyla gökte, ilmiyle her yerde yani ilminin her yerde olduğunu belirten delilleri zikredeceğiz. Birincisi Allah Azze ve Celle fevkiyedir yani Yüksektedir Allah Azze ve Celle. Diyor ki, "وَهُوَ Allah kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. En am suresi on sekizinci ayet kelimesinde Ve <وَنَنَّحَل> ne elde diyor ki, Allah Azze ve Celle, üzerlerinde olan Rabberinden ne yaparlar? korkarlar. Bu nedir? Yükseklikle alakalı. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan gelen rivayette e, Sa'd radıyallahu anhu Beni Kurayda yani Kurayda oğulları arasında hüküm veriyor savaştan sonra. Ve her, her kim erkeklerden her kim bulu ermişse onların öldürülmesini, onların zürriyetlerinin esir alınmasını, mallarının e, taksim edilmesini bu şekilde hüküm veriyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiğinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen yedi göğün üzerinde hükmettiği Allah'ın hükmüyle hükmettin ve o şekilde ne yapıyor? Sa'd radıyallahu anhuya medihde bulunuyor. Yani diyor ki sen yedi göğün üzerinde olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin. Bu da ne gösteriyor? Allah Azze ve Celle yedi göğün, yedi semanın üzerindedir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin her şeyin ona yükseldiğinin neyi vardır? Beyanı vardır. Diyor ki, yudembirul emra ilel art Gökten yere kadar ne yapar? İşleri yönetir Allah Azze ve Celle. Thumme ya'rucu ileyhi sonra ne yapar? Bütün işler Allah'a çıkar, Allah'a yükselir. Bu da nedir? Hep yükseklikle alakalıdır. Ve yine diyor ki, Te'rucu'l-melâikatu verruhu ileyhi. Melekler ve Cebrail ne yapar? Ona yükselir diyor. Allah Azze ve Celle Meârez Suresi <gülüyor> 3 ve 4. Ve yine Su'ud dediğimiz tırmanma yine yükseğe çıkma vardır. Allah Azze ve Celle diyor ki, İleyhi yes'adu el kelimu tayyib Güzel kelime yani Allah'ın zikri kime çıkar? Allah Azze ve Celle'ye çıkar. Bunlar nedir? Hep yükseklikle alakalıdır. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette, bu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Her kim güzel kazançtan yani helal kazançtan bir heybe hurma tasattık edersen. Ve Allah Azze ve Celle'ye güzel olandan başkası çıkmaz diyor. وَلَا يَسْعَدُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّا Allah'a güzel olandan başkası çıkmaz. فَاِنَّ فَا اللّٰهِ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمْنِينَ Allah Azze ve Celle onu sağıyla kabul eder. Sonra diyoruz tıpkı sizden birinizin küçük at yavrusunu yani tayını yetiştirdiği gibi Allah onu yetiştirir. Kıyamet günü onu büyük bir dağ gibi Bulur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki yapılan iyilik kime çıkıyor? Allah'a çıkıyor. İnmiyor çıkıyor yükseğe çıkıyor. Ve dördüncüsü kardeşlerim Allah Azze ve Celle yarattıklarından bazılarını ne yapmıştır? Yukarı çekmiştir yükseltmiştir yukarı katına kaldırmıştır. Tıpkı e, Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam hakkında berrafa'hu illahi bilakis Allah ne yapmıştır? Onu Kendisine yükseltmiştir. Ve yine Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 55. ayet-i kerimesinde اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ey İsa seni onların içinden yani yeryüzünden çekip alacağım. Onların hiçbir şekilde şerri kötülüğü sana dokunmayacak oke ile ve kendime yükselteceğim diyor Allah azze ve Celle yine kitapların inmesinden bahseder Allah azze ve Celle Çünkü inme fiili nedir yüksekten aşağı doğru olan bir şeydir diyor ki Allah azze ve Celle tenziilul kitamin Allahin azizil hakim bunlar aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiş. Kitaptır. Ve Zümer Suresi 1. Ayet-i Kerimesinde ve yine Secde Suresi 2. Ayet-i Kerimesinde diyor ki Tenzilul kitabı la raybe min rabbil alemin Alemlerin Rabbinden oldur, indirilmiş kitapta hiçbir şüphe yoktur. Demek ki ne yapılmış? Allah tarafından indirilmiş. İndirilme nedir? Yukarıdan aşağıya olan bir fiildir. Yine Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğuna dair delilleri zikreder Allah Subhanahu ve Teala kendisini bu şekilde vasf ediyor. Diyor ki: E amintum man sema'i en yahsifa bikum art Gökte olanın sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Em amintum man sema'i en yursil alaykum hasibe? Yahut göktekinin üzerinize Taş şağıdıran rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Fesete alamune, keyfemedir. Size uyarının nasıl olduğunu yakında bileceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Subhanahu ve Taala kitabında ne yapıyor? Kendisinin semada olduğundan bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Muabiye İbnül Hakem radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Selam cariyeye Eynallah, Allah nerede diye soruyor. Cariye de diyor ki fissema Allah gökteydir. Diyor ki ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. O zaman diyor ki Allah Resulü Selam A'tikha fe mu'mine onu azat et o çünkü o bir mindir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Tirmizi'de Abdullah İbn Amr radiyallahu anhum'dan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki Aleyhissalatu vesselam errahimuna yerhamur rahman muhakkak ki merhametlilere mer Rahman olan Allah ne yapar? Merhamet eder. Erhamu men fil ardi yerhamkum. Yerdekiler merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin der Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yedincisi kardeşlerim, dua ederken biz ellerimizi nereye açarız? Göğe doğru, semaya doğru açarız. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğunu ...ispatlayan şeylerden bir tanesi. Tirmidhi'de Selman-i'l-Ferisi... ...radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...İnnallâhe hayyyun kerîmun... ...yestahyi iza rafaa'r-racülü ileyhi yedey... ...en yerıddaha sıfran khâibeteyni. Bir kimse, muhakkak ki Allah... ...haya sahibidir. Bir kulu, bir adamdür. Elini göğe doğru açtığında... Yani dua etmek istediğinde, elini açtığında semaya doğru ne yapar? Onu geri çevirmekten haya eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan mahluk insan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Veda haccında ne diyor? Sizler yarın benden sorulacaksınız. Ve ne diyeceksiniz? Onlar diyorlar ki sahabe senin tebliğ ettiğini, görevini eda ettiğini ve bize nasihat ettiğine şahitlik ederiz. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o veda parmağını göğe doğru kaldırıyor ve insanlara işaret ederek Allahümmeşhed, Allahum Allahümmeşhed. Allah'ım şahit ol, şahit ol Allah'ım, Allah'ım şahit ol diye ne yapıyor? işaret ediyor. Bu da nedir? Allah azze ve celle'ye doğru işaret ederek onun yüksekte gökte olduğuna işaret ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Miraç meselesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında elli vakit namaz kılındığında kendisi işte ümmetinin çok olduğuna dair Musa aleyhisselamın kendisini uyardığında Allah Azze ve Celle ile Musa arasında ne yapıyor? Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Bu da nedir? Suud dediğimiz çıkma olaydır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğunu gösteren işaretlerden, delillerden bir tanesi. Ve yine Firavun ne yapıyor? E, Haman'a yüksek yüksek kuleler yapmasını emrediyor. Olur ki Musa'nın Rabbisine ulaşırım diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Gafir Suresi, Mümin Suresi 36-37. Ve kâle Firavun, Firavun dedi ki, Ya Haman ebnili sarhan lealli ebluğul esbab. Ey Haman bana yüksek kuleler yap. Olur ki ne yaparım? asbab semavati fa etla'a ila musa Yüksek kuleler yap ben kulelere çıkayım ki musa'nın rabbisine ulaşayım yüksek yüksek kuleler ve inni la adunhu kadib ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ve kedalike zuyne li firavuna suu bu şekilde firavuna kötü ameli süslü gösterildi ve sudda ve doğru yoldan alıkonuldu وَمَا كَيِّدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي مَتَابٍ فِي تباب. Muhakkak ki Firavun'un hilesi sonuçsuz kalmıştır. Yani kardeşlerim bu şu demektir. Firavun diyor ki ben Musa'nın Allah'ın gökte olduğuna dair haber verdiğinin ben yalan olduğunu zannediyorum. Demek ki kardeşlerim her kim, Allah Azze ve Celle'nin gökte yüksekte olduğunu inkar ederse onun şüphesi aynı Firavun'un şüphesi gibidir. Her kim de bunu ispat ederse bu da nedir? Musa Aleyhisselam'ın menhecidir. Ve bütün peygamberlerin Allah'ın salat ve selam olsun bütün peygamberlerin menheci bu şekildedir. Maalesef kardeşlerim birçok delil kitap ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin uluv yani yüksekte semanın üstünde Arşının üstünde olduğuna dair o kadar çok delil vardır ki maalesef yaşadığımız toplum bunu inat edercesine hep bunu olumsuz hale getirmek için hem kitaplarda, tercümelerde hem de Kur'an-ı Kerim tercümelerinde çok büyük çaba sarf ederler. Sanki haşa bu Allah Azze ve Celle katı şahsında zatında bir noksanlıkmış gibi görürler. Haşa kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendisini kullarından ayrı yedi gök semanın üstünde arşının üstünde olduğunu ne yapıyor? Kendisi ispatlıyor hem Kur'an-ı Kerim'de ve en iyi onu tanıyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söylüyor. Biz de buna iman ederiz. Kardeşlerim Ebu Nasr el-Siczi rahimahullah el-Ibane adlı kitabında diyor ki bizim imamlarımızdan Süfyanus ı Sevri, Malik bin Enes, Süfyan ibn Uyeyne, Hammad ibn Seleme, Hammad ibn Zeyd, Abdullah ibn mubarak Fudayl ibn Iyâk, Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rahavî hepsi de Allah azze ve celle'nin zatıyla arşının üstünde olduğuna iman etmişlerdir. Bu şekilde inanmışlardır ve ilmiyle her yerde olduğuna iman etmişlerdir. Bu ne gösteriyor kardeşlerim? Bütün imamlar selef imamları itikatta ileri gelen imamlar hepsi de buna iman etmişlerdi. İnançları bu şekilde olmuştur kardeşler. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yedi kat göğün üstünde arşının üstünde olduğunu beyan eden rivayetler iman eden bir Müslüman ne yapar? Allah Azze ve Celle katında boyun eğer, onun karşısında boyun eğer kendisinin ne kadar zelin, ne kadar e, hakir bir kul olduğunu ne yapar e, hisseder ve kendisini ona karşı her türlü Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksanlıktan, her türlü ayıptan e, ne yapar e, tenzih eder ve ibadetlerinde ihlaslı olur. İhlaslı bir şekilde ve her türlü şirkten, küfürden ne yapar? uzak durur. Allah'ın dediği gibi Az-Zecr'le Haş Suresi 62. ayet-i kerimesinde de "De'leke de hakku muhakkak ki Allah haktır ve en ma yed'un men ve ondan başka taptıkları hepsi batıldır. Ve enellahu huvel aliyul kebir muhakkak ki Allah alidir, yücedir, yüksektedir ve büyüktür. Allah Teala ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin oluv yüksekte olduğunu iman eden bir kimse nedir? Allah'a şirk koşmaktan da uzak olan bir kimsedir. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat göğün üstünde arşının üstünde olduğundan şüphe eden bir kimsenin şüphesi kimin şüphesidir? Firavun'un şüphesidir. Ona iman eden kimin imanıdır? Musa Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin inancı bu şekildedir. Allah bize hidayet etsin. Rabbim bize doğru yolu göstersin. Önemli bir sıfat kardeşlerim. Maalesef bugün yaşadığımız toplum bunu ne yapar? İnkar eder. Hem Kur'an-ı Kerim tercümelerinde, hem hadis tercümelerinde. "Yerdekilere merhamet edin ki gökteki menfisseme" Göklerdeki size merhamet etsin diye tercüme ederler. Veya ar-Rahman-u'ala arş-i Allah arşıva istiva etmiştir, arşa yükselmiştir. Ayetini ne yaparlar? istila etti, kuşattı olarak tercüme ederler. Bunların hepsi nedir? Onu iptal etmektir. Allah Azze ve Celle zatı ile arşının üstündedir, ilmi her yerdedir, Allah her şeyi bilir. Daha önce al-alim, İsmini incelerken ne yaptık? Allah Azze ve Celle gözüken gözükmeyen yedi toprağın yedi göğün üstünde yedi gö e, yeryüzünün altında en ufak bir şeyi ne yapar bilir Allah Azze. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Ama dağıtı nedir? Arşının üstündedir. Yedi göğün üstünde arşının üstündedir. Ehli sünnet ve cemaat buna inanır. Allah hepimize hayır versin inşallah. Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini bilip ona göre ibadet eden, ihlaslı bir şekilde ona yönelen kullarından eylesin.